Ayşe radiyallahu anha, Ümmü Seleme ve Zeynep radiyallahu anhuma sırayla onunla birlikte olmak için çadıra geliyorlardı. Mekke ordusu ve müttefikleri Uhud yakınında ayrı ayrı kamp kurdular. Kureyşliler ekinlerin hasat edilmiş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradılar. Develeri Akik ovasının Akasya yapraklarıyla yetinmek zorundaydı.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 ''Eğer bir şeyi isterse tüm karşı koyanları bastırır ve amacına ulaşıncaya dek ne kendisine ne de karşısındakilere rahat vermezdi.'' Şimdi Beni Kurayza'nın şefi Kâb İbni Esed'e peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapan lider gitmiş ve kim olduğunu söyleyip kapısını çalıyordu. Kâb ilk önce kapıyı açmayı reddetti. ''Bırak da içeri gireyim.'' dedi Huyay. Onun ne istediğini çok iyi bilen Kâb sen bırak ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bir anlaşma yaptım ve onu bozmayacağım dedi. Huyay içeri gireyim de konuşalım dedi. Hayır dedi Kâb fakat Huyay onu yemeğini kendisiyle paylaşmak istemediği için kendisini içeri almamakla suçladı. Bu Kâb'ı o kadar sinirlendirdi ki kapıyı açtı. Huyay şöyle dedi ey Kâb sana her zaman sürecek olan bir zafer ve köpren deniz gibi bir güç getirdim. Sana liderleriyle birlikte Kureyş, Kinane ve Gatafan'ı, bin kişisi atlı ve on bin kişilik bir ordu getirdim. Onlar bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarlarının kökünü kazıyıncaya kadar rahat etmeyeceklerine dair ant verdiler. Bu defa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaçamayacak. Kâb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 Eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeden yurtlarına dönerlerse ben de seninle birlikte kalende oturup kaderimi bekleyeceğim. Bu kabı İslam'ın yaşamasının mümkün olmayacağı konusunda ikna etti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle halk arasında yapılan anlaşmayı bozacağını söyledi. Huyay anlaşma metnini görmek istedi. Okuduktan sonra metnin yazılı olduğu kağıdı ikiye yırttı. Kağab da kabilesindekilere neler olduğunu haber vermeye gitti. Onlar eğer sen öldürülürsen Huyayın da seninle birlikte öldürülmesinin ne gibi bir avantajı olabilir dediler. İlk anda kararına karşı çıkan çok oldu.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 Münafıklardan çoğu hangi tarafı tutacaklarına karar veremedikleri için iki tarafın sırlarını birbirlerine açıklıyorlardı. Ömer radıyallahu an, ashabla Yahudilerin ihanetini haber alan ilk kişi oldu. Bunu duyar duymaz hemen Ebubekir radıyallahu an ile birlikte çadırında oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü dedi. Beni Kurayza'nın bizimle olan anlaşmasını bozduğunu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 Muhammed'le aramızda ne bir anlaşma ne de bir karar birliği var. Üzüntü içinde onlara Beni Nadır ve Beni Kaynuka Yahudilerinin başına gelenleri hatırlattılar. Kâb ve diğerleri o anda onları dinleyemeyecek denli Kureyş'in zaferinden emindiler. Elçiler konuşmalarının boşuna olduğunu anlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüler. Ona Adal ve kare dediler.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 Daha sonra Huyay'ın Kureyş ve Gatafan'ı biner kişilik birer ordu kurup bir gece vakti şehrin kuzeyindeki Kureyze kalelerine saldırmaya, oradan da şehrin içlerine geçip Müslümanların kadın ve çocuklarını kaçırmaya teşvik ettiği haberi geldi. Çeşitli sebepler yüzünden kararlaştırılan gece hep tehhir edildi ve proje hiçbir zaman uygulanamadı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alır almaz, Zeydi yüz kişilik,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 Halit ve İkrim'e süvari birlikleriyle hendekte beliren bir anlık yorgunluk ve ihmalden dahi yararlanmak istiyor. Fakat sadece bir kez hendeği aşmayı başarabildiler. İkrim'e birden bire hendeğin en dar kısmındaki korumanın zayıflığını gördü ve üç kişiyle birlikte atını karşı tarafa sürdü. Fakat dördüncü adam hendeyi atlar atlamaz, Ali radıyallahu anh ve adamları hendeyin dar olan bölgesini korumaya geldiler ve hendek bir kez daha daha aşılamaz hale geldi. Böylece dört Kureyşli'nin de yolu kesilmiş oldu. İçlerinde, i̇çlerinden biri Amr teke tek karşılaşma yapmak istediğini bağırarak ona, ona öldürmekten hoşlanmam. Senin denin denin denin denin denin denin denin denin baban baban baban baban yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın bu anı bu anı bu anı bu anı bu anı bu anı bu anı diğerleri göremiyordu. Bir müddet sonra Ali radıyallahu anh'ın tekbir getiren sesini duydular ve Amr'ın ya öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu anladılar.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 Çünkü İslam'ın ilk günlerinden beri hiç böyle bir durum ortaya çıkmamıştı. Allah'ın Resulü'nün de onlara katılması onları biraz teselli etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben de kılmadım demişti. İkindi namazı vakti geldi ve güneşin batmasıyla vakit geçti. Fakat güneş battıktan sonra bile düşmanın atakları devam ediyordu. Karanlık tamamen bastırınca artık iki düşman ordusu kamp yerlerine döndüler. Düşüsen kaybolur, kaybolmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usayd veb ve bib askeri Hendek'in kenarında bırakıp Hendek'ten ayrıldı. Hend Hendek Hendek hende grup dışındakilerin başına geçip vakti geçmiş olan dört 4 zıda ar arka ayaklandırdı o o o atit saatlerde halit ende ende ende susuz susuz susuz susuz küçük küçük küçük küçük bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir adamlarılarılarılarıları ve ona ona tutete tutete tutete tutete tutete tutete tutete tutete tutete tutmayı başardılar dılar dılar dılar dılar dılar hani hani hani hani hani hani hani hani hani alt alt altan gelen geri erde erde erde yüre, yürek yürek yürek yüreğe yere ye, gele gelmişti ki siz siz siz Allah hak hak hak bir ta bir ta bir ta da burda burda burda sus, sus. işte işte işte işte iman iman iman olan olan olan çire çire çire çire şir şir şir şi. tarsı tarsı tarsı tıltıltıltıltı erke, erke erke bö bugün bugün bugün bilici bilici bilici düşün düşün düşün e, tüket tüket tüket tüke. tutmuş tut tut tut diler diler diler soğuk geçme yapma başlamışlı aç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 in ki Allah şeyde, ve al derdadan de kapı kan bir büyükmin vardı da olarak Allah redi, birine tüm onlar dörtleniyana imamınlar zor bu tat onları doğru, Bir ih ve sallatın ateşlerini onların ile doğru Allah şeydi. Biz resulah bu derdadan de kapı zaman gördürleşmeler müşran mü şöyle dereleştir bir karşına Hizmiz cenni zemlerin ön yokturlar. Rekleştiği ay vahikleme alim verler. Artır bimiye manlaşca o. Diyor şun. Doğrah verir adet ve ver o, ki. Dedil pılmak kan isimlerinin bir düğmin. Üçtünde Da o yar.